Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavadül Hakayet dersinde kaldığımız yerde İmam Gazali rahmetullah buyuruyor. Ben size önce metni okuyup manasını vereyim. Ondan sonra da şehve izaha geçeceğim. Ve ennehu şüphesiz şan yani dikkat Edilecek, dikkatle dinlenmesi gereken önemli mesele yani şan önemli mesele. şan zamir o demek ben ne o? La yukbelu kabul edilmez. Ne imanu abdin, hiçbir kulun imanı kabul edilmez. Yani e, Müslüman olduğu sabit olmaz ve mümin olduğu e, kabul edilmez. Ne zamana kadar? Hatta yu'mine iman edinceye kadar. eee kişiye inanınca kadar ne bi ma o şeyleri ki akhbara eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee haber verdi. Ney bihi onu o şeyleri haber verdi? Neden sonra olacağına dair ba'del mevti eee ölümden sonra. Yani hepimizin ölümümüzden sonra neler olacağını hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdikleri bütün şeylere işte neler olacak? ilk başta Münker Nekir suali var, sorgu sual dediğimiz. Sonra işte kafirler için, münafıklar için, fasıklar için kabir azabı var. Ondan sonra Münker Nekir'in tabii tafsilat da var hadis-i şeriflerde. Ondan sonra ölümden sonra neler olacak bunları e, önümüzdeki e, derslerde e, zaten okuyacağız. Metinde de gelecek. E, mizanda amellerimiz e, tartılacak. Ondan sonra amel defterlerimiz e, dağıtılacak. Kimi sağ elinden alacak, kimi sol elinden alacak, kimi sırtının arkasından Allah muhafaza. Ondan sonra sırat köprüsü var sırat köprüsünden. Geçebilenler cehennete gidecek. Geçemeyenler cehenneme gümleyecek. Sonra Havz-ı Kevser var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Havzından. Allah cümlemize içmeyi nasip etsin. Kimi içebilecek, kimi içemeyecek. Ondan sonra ahiret muhasebesi var. İnsanların bu hususta farklı muameleler görmesi var. İşte ondan sonra peygamberlerin şefaati var. Alimlerin, şehitlerin şefaati var. Ondan sonra imanlı olanlar ne kadar günah da olsa azaba da düşse sonunda cehennemden çıkarılacak. Bu gibi meseleler önümüzdeki derslerimizin konularıdır. Yani ben ileriye doğru bir baktım şöyle başlıkları gördüm. Ona göre size söylüyorum. Şimdi bunların hakkında hep hadisler vardır. Sahih hadisler vardır. Çünkü bu hususlarda sıhhat şartı aranır. Faziletli ameller gibi hani şu namazın şu sevabı var şu orucun Nafile orucun şu fazileti var. Bunlarda zayıf hadisle de amel edilmesi müstahaptır. Ama e, itikadi konularda biliyorsunuz e, sıhhat şartı aranıyor. Sahih olması yani şartlar ağır. E, bunların hepsinin hakkında sahih hadis-i şerifler vardır. Hatta birçoğu mütevatirdir. Kabir azabı gibi konular e, birçok hadis-i şerifte geçtiği için e, mane, manevi olarak mütevatirdir. ...mütevatir olmaz demek, yalanda birleşmesi düşünülemeyecek derecede çok sahabeden ve tabiin tabi tabinden bize kadar gelmesi demektir. E, bu itibarla bunlar katli e, aylım ifade ederler, kesin bilgi e, bize verirler. E, bu, bu noktada müsamaha yoktur. Yani ben e, işte hamat duyma Müslüman olmuş, cahil kalmış, hoca görmemiş, bazı dinlememiş, ders duymamış, hiçbir şey duymamış falan. Ha, o tabi böyle bir şeyleri niye bilmedin, niye inanmadın şimdi bilmeyene niye inanmadın? Demek ki de, tam toptan Allah peygambere ahmet'e inanmış ama tafsilatı bilmiyor falan. Ha bu buna hemen eli sünnetten çıktın, e, dinden çıktın direkt hükmü verilmez. Ama e, bu gibi yeri geldiğinde veyahut gündemi oluştuğunda bu konular beyan edilir ve beyan edilirken de işte ona delil sunulur. İşte Âti Kerim'de şöyle, Hadis-i Şerif'te böyle. şu adı şerif şu an şerif kaynak neyse bu ilim ona ifade edildikten sonra yine e, efendim yok ya öyle şey mi olur falan aklım almıyor bilmem ne böyle konuşursa bu tabii eli sünnetten kesinlikle çıkıp eli bir ata girer. Bazı meselelerde tabii küfre kadar şirke kadar gitme durumu da olabilir mütevatir konularda da genel olarak söylüyorum. E, ama ya ben bu zamana kadar Havz-ı var, işte şefaat var, işte sırat var, mizam var, e, Münker'in ekir çali var, kabir azabı var. Bir, bir şey duymamıştım. Şimdi duydum, iman ettim. Diyorsa zaten sorun yoktur. E, burada bir pay var. yani ben Böyle bir şey duydun mu biliyor musun? Duymadım. Sen ehl-i sünnet olamazsın, Müslüman olamazsın falan. Direkt hüküm verilmez. E çünkü neden? Delil ulaşmamış, adama ilim ulaşmamış. Adam da niye incelememiş, niye dinlememiş? O da ayrı bir mesele yani. O da tabii... Biz mazur diyoruz ama allah Teala ne kadar mazur diyecek. Yani Efendi babanın katlesi Allah'a sürü şeyine döndü bu sözüne. O ayrı. Yani sen ilim sebepleri bulamazsın, vasıtalarını bulamazsın, ulema göremezsin. Şimdi bu internetler, bu televizyonlar, radyolar bu o kadar sebepler arttı ki eski dönemde değil yani. Eski dönemde bir köyde bir yerde kalan adamın hakikaten şehre inmesi veyahut merkezlere gelmesi. Ama eski dönemde de köyde de alim vardı. Ekseri alimler de köylerdeydi. Dolayısıyla yani ekseri derken birçoğu vazifelerini bitirince, yaşlanınca falan köyne dönüyorlardı. O da ayrı bir şey. Eskiden de köylerde de çok ilim vardı. Biz bile köyde okuduk. Rize daha daha köyünde okuduk. Pazar'da yok yok muydu, Rize'de yok muydu, İstanbul'da yok muydu mesela? İlla ki vardı hocalar ama işte nasibimiz oraymış. Rasul Bölükbaş hocamız... yoğun bakıma alındı. Allah'ım acil şifasını, efsan etsin. Rabbim hüsnü afiyet, hüsnü akıbet nasip etsin. Allah'ın bize yaptığı çok hizmetler var. Bak bu dersleri ben şimdi okuyorsam, Mahmud Efendi Hazretlerimiz beni onun yanına gönderdi. O bana çok emek etti, çok. Yani hakikaten hiçbir sözle ifade edilemeyecek kadar büyük bir hakkı var üstadımızın. Üzerimizde Resul hocamızın. Bize Yani bir şeyler burada okumuştum biz ara kadar, şu kadar. burada da ediyordum falan ama 12-13 yaşlarımdan beri, işte 14 yaşlarımda da oraya gittim, 14-15-78'de. Belki de 77'nin sonuydu yani. Ee, çok emek etti. O kadar, bak şimdi ben size ne okuyacağım, roman mı okuyacağım, gazete mi okuyacaktım burada. Bak açmışım, ayet adış okuyorum ibare okuyorum ulemanın beyanlarını naklediyorum. Bizim deste hakkımız varsa onda bizde çok hakkı var. Onun için hocamıza çok dua edelim. Allah hüsnü afiyet, hüsnü akıbet. Hüsnü ihsan Bir an şifasını Rabbim kendisine kavuştursun. Taze hayat bahsetsin. Amin. Şimdi bu arada e, konu e, demek ki yani burada şimdi baksana zaten açıkça söylüyor daha ben sana işte, Müslüman olur mu olmaz mı, kafir olur mu olmaz mı ya, e, gitmeden sana söylüyor bak İmanı kabul edilmez diyor. Ne, ne diyecek daha? Ancak ben burada size bir pay açtım. O payda neydi? Adamın ilim sebepleri yok. İlim vasıtalarına ulaşmamış. Efendim ulema da ona ulaşmamış falan. İmkansızlıklar içinde bu adam e, bunların tafsilatını, teferruatını bilmemiş. Veya belki konuyu da bilmiyor. Ama Allah Resulü ne buyursa haktır. Rahmetü'ye ha, inanmış. Ya bu toptan tabii ki imanı kabul edilmiştir ama... tafsilattan haberi yoksa veya bunları konuştuğun zaman ya ben bugüne kadar duymamış sen bugüne kadar zaten o zaman müslüman değildin yavru yaşamışsın falan böyle denmez. Çünkü adama öğrettiğin zaman, anlattığın zaman bu adam kabul ediyor mu? Ediyor. E tamam. Zaten toptan iman etmişti. icmalen yani mücmel olarak. Şimdi de tafsilen yani mufassal olarak bir detaya girdin. Bu zaten ve melaket ve kütübü ve rusulü. Kimisi ve kütübiyi, Kur'an'da olanlar kitaplara imanda da zaten konusu geçiyor. Ama ve rusulî peygamberlere iman. Zaten peygambere iman ne demek yani? Ben sana inandım, çok doğru dürüst adamsın. Ya e Ondan sonra bir şey söylüyor sana, öldükten sonra böyle olacak. Ya git işine, öyle değiş olur mu? E neyine inandın o zaman? Peygamberin nesine inandın yani? E buyurduklarına inandın, inanman gerekiyor da. Allah'tan sana bildirdiklerine inanman gerekiyor. Rasule imanın manası nedir başka? Ömürsüyle hepimiz birbirimize efendim kimimiz kimimize itimat ediyoruz, güveniyoruz, doğru dürüst adam diyoruz. Ben sana inanırım güvenirim, böyle bir şey değil ki Peygamber'e iman mahiyeti. En güvendiğim, en doğru dürüst dediğim adam bile bir şey söylüyor. Bazı kere ben mesela adam tam güvenilir, doğru dürüst bir adam olabilir burada yalnızsın. Derim ona, herkes birbirine bunu deme hakkına sağlık ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e iman ettim dedikten sonra onun bir buyurduğu hakkında böyle bir şey mi olur aklıma yer bilmem ne de, diyebilir misin yani? İman ne demek yani? Şeksiz şüphesiz inanmak demek, tasdik etmek demek. Onun için bu noktaya geldiğimizde ama şimdi sen futbolcuları biliyorsun, sanatçıları biliyorsun, artistleri biliyorsun, dizi oyuncularını biliyorsun, şarkıcıları, türkleri biliyorsun. Bu kadar lüzumsuz ne dünyaya ne ahirete efendim, hiçbir şey yaramayan mevzuları sonuna kadar izliyorsun. Ondan sonra... peygamberlere iman noktasının tafsilatına indiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler bildirdi bize? Dünya ile ilgili ahiretle ilgili, ölümle ilgili, kabirle ilgili mahşerle ilgili, sıratla, mizanla cennetle, cehennemle ilgili yani sahih hadislerde tabi yani e, neler bildirmiş bize? Bunlarla ilgili kitap okumuyorsun sohbet dinlemiyorsun. Bak bu dersler niye yapılıyor? Kalıcı bir eser bırakmak için. E bunları dinlemiyorsun. O arada vaktin var mı? Var. E sen de burada ilme ulaşma şey imkanların var mı? Var. Bunlara merak etmiyorsun. Bakmıyorsun dinlemiyorsun. E öbür taraftan e, o kadar çalgı çengiyi bilmem neyi dinliyorsun. E Bunu şimdilik allah Teala mazur sayar mı yani? İnternete girmeyi biliyorsun. Ben bile bilmiyorum mesela. Ondan sonra e, ne bileyim bilgisayar kullanmayı biliyorsun. Onu biliyorsun, bunu biliyorsun. Her türlü esbaba e, tevessül edecek imkanlara sahipsin. Ama E i̇şine gelmiyor yani. Ondan sonra aa kabir azabı varmış mı? Hadiste öyle mi geçiyormuş falan? Ben bunu yeni duydum. E şimdi sana da yeni duydun demezler yani. Bizim bu dediğimiz ne hakkında? Eski zamanlarda tabii imkanlar şu anda da yine imkanı olmayan insanlar vardır. İlla eski zaman şart koşmuyorum. Nispeten azdır ama. Ama adam hakikaten yani ne diziye ne filme ne bilmem hiçbir şeye fırsat bulamaz, vakit bulamaz, imkan bulamaz. Yani ulaşmıyordur. Ha öyle bir adama derse ki buna da niye ulaşamadın benim imkanlarım yoktu tamam. Yani ona anlattığın zaman iman ederse yani tabii ne demek Resulullah buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem başım gözüm üstüne. Ben zaten toptan Resullere iman ettim. Ahmetin'in esasına inandığıma göre bu, bu zaten bunlar hepsi içine. Ama orada akıl yorarsa bilmem ne şöyle mi olur böyle olur mu? E, o zaman zaten onu yani bildikten sonra da kabul etmiyorsa... Onun nasıl imanı kabul edilecek? Bak ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümden sonra gerçekleşecek hadiseler hakkında neler haber verdiyse, say hadisleri kastediyor tabi, neler bildirdiyse bunlara, e, çünkü e, zayıf hadisler olur, e, efendim bu konuda e, bazı rivayetler olur, şunlar bunlar. E bunlara da ben iman ediyorum şeksiz şüphesiz ama adam tabi o teferruata girince o kadar e, işte efendim, detay yani. Bu da detayların bazısını işte efendim bir şey etmedi diye ama kabir azabını kabul ediyor. Veyahut e, Münker Nekir sualini kabul ediyor. Bunlar çünkü sahih hadisler bunlar kesin. İçeride bazı teferruatlar falan. E şimdi ondan dolayı sen adama eri sünnetten çıktın diyemezsin. İmanın kabul edilmiyor demiyor i̇mam Gazali. Maksadı o değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümden sonra olacaklarla ilgili haberler verdi. Mesela ilki nedir ve evveluğu bunların başlangıcı yani ölümden ölüm anından sonra ölüm zaten ruhun bedenden tamamen ayrılmasıyla gerçekleşiyor. O noktadan sonra ilk başlayacak yani fitne dediğimiz imtihan dediğimiz sıkıntı veren e, muhasebe yani kabilinden ahiretle ilgili konuların başında ne gelir diyor mesela şimdi ona başlıyoruz. Suali münkerin ve nekirin münker ve nekirin sorgu suali gelir. E şimdi bu zaten bunları tek tek işte demin saydım anlatacak. Çünkü bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği konulardır. Sahih hadislerde geçmektedir. Hem de bir hadiste iki hadiste değil. Manen tevatür derecesine ulaşmış, da birleşmesi düşünülemeyecek kadar çok sahabe ve tabi'in ve muhaddisinden bize intikal etmiştir. Dolayısıyla bunlara inanana kadar bir kulun imanı kabul edilmez. Yani bunlara inanmadıkça <gülüyor> Bunlara inanmadıkça, bunlardan birine bile inanmadıkça imanı kabul edilmez diyor. Daha ne diyecek? Sen de diyorsun ben buna inanmasam ne olur? Ya imanı kabul edilmez ne demek? İmanı kabul edilmez. Namazı kabul edilmez e de benzemiyor ha. Çünkü namazı kabul edilmez, borcun düşer, artı sevaplar alamazsın. Gibi durumlar var ibadetlerin kabulünde. Ama imanı kabul edilmez deme, karşılığı ne? İmanı kabul da adam... Müslüman olamaz ki. Ya bu Onun açılımı ne? Aç parantez. <gülüyor> Dinsiz, kafirdir. Neden? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayı olarak haber verdiği bu meselelere sen inanmadan nasıl Müslüman olacaksın? Çok iyi anladınız yani. Anlamanız gerekiyor. Ben ananızın dili açıkça konuşuyorum. Türkçe söylüyorum. İmanı kabul edilmez. Şimdi bunların başında ne gelir diyor? Münker Nekir'in Ee, sorgu suali gelir. Şimdi, çünkü e, kabir e, fitnesi diyorum. Hadis-i şeriflerde fettan şeyde fettan diyor yani. Münker nekir'in e, e, hakkındaki sıfat da fettane kabri diye geçer. fettane kabri diye de geçer. Ref halinde. İki fettan. Fettan demek imtihan, çok imtihan yapan. Fitne aslında denemek, sınamak manalarına gelir. Tabii Türkçede biraz farklı şeyler de kargaşa çıkartmak, karışıklık yapmak falan manada geliyor da, Arapça'da mesela, e eziyet de vermek, işte efendim, fethelül müminin, müevel müminat, iman eden erkeklere, kadınlara eziyet edenler, mesela onları yakma, kalkanlar diye o manada da var. Burada tabii e münkernekir melektirler. Onlar e Allah Teala'nın emrine göre hareket ederler. E kendi kafalarından kimseye keyfi, eziyet, işkence yapmazlar. E Onun onlarınki e, imtihan muamelesidir. E, bu konu kabirdeki e, sual cevap konusu sahih hadis-i şeriflerle e, sabittir. Çünkü buharide var, e, Müslim'de var. Kabir azabından bahsetmiyoruz şimdi. Tavruya gelmedik. Şu anda Münker Nekir'in sorgu sualini konuşuyoruz. İlk, yani kabire girer girmez definden sonra gerçekleşiyor. definden önce yani işte yıkanırken tabuta kondu, musallaha getirildi, bir gün iki gün bekledi veya naklediliyor, oradan oraya bir götürülüyor falan. O aralarda sual başlamaz. Defnedildikten sonra başlıyor. Bu konu say hadis-i şeriflerle sabittir. Mümin ve münafık suale tabi tutulacaktır. Münafık hani Müslümanım deyip de kalbinde küfrü, şirki gizleyenler, tabi o da kafirden beter ama Müslümanım göründüğü için münafığın cenaze namazını kılıyoruz. Ne bilelim ki münafık? Birçok insanın, e, birçok demeyelim de bazı insanlarda bu haller olabilir. Ajan olur, şu olur, bu olur, inanmaz. Ama senelerce de e, Müslümanların arasında bulunur. E şimdi de e, musallaha gel, gelmiş adama üstü zannedip cenazını kılarsın. Ondan sonra Müslüman mezarına gömülüyor münafık. Müslüman diye gömülüyor. E bu durumlar için efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanı değil ki e, efendimize bile buyurdu la ta'lemu nahnu alame ve min medine maradu al-nifak. Medine halkında öyle ustalıklı mahir münafıklar var ki Habibim sen bile tanıyamazsın. Anne onları biz tanırız. E, buat bu kerimeye göre. Sonra tabii eee efendim sallallahu aleyhi vefatından evvel bildirildi. Kum ya falan fe yine kemünafıkça. Kalk ey falan münafıkça 35 kişiyi mescitten kovdu. E bu Allah bildirmeden bunu yapamaz. Tabi alametlerinden o da anlıyor ama hüküm vermek kolay değil kalbindeki meseleye. Mevla bildirmede Ama şimdilik vahiy yok ki vahiy kesildi. Bir adamda biraz alamet görüyoruz. Bazı yanlışlık hareketler veya tavırlar, tutumlar. Bazı alametler var i̇şte yalan konuşmak gibi sözünü bozmak. Bunlar alamet ama. Yani alametle sen gidip de kesin hükmü varamazsın. Onun için e, münafaa da sorgu sual var. Ama kafire yok. Mesela Yahudi ölmüş, Hristiyan ölmüş, ateist, deist, yani imansız. İmansız olduğu bilinen bir adama e, kabirde mülken nekir sorgu sual var mı? Yok. E neden? O gümbürdü cehenneme. Yani e, zaten kabri cehennem çukuru olacak kesin. Kafirlerin kabirleri cehennem çukuru olacak kesin. E, sorgu suale ne acet var? Adamın imanı yok ki E, helal, günah mı yapmış, sevap mı yapmış Terazisi yok, mizanı yok e, Fela nukuyum Yevm vel kıyameti vezna diyor Kehs suresinin sonunda e, Son sayfasındaki ayet-i Ne buyuruyor e, Biz kafirlere vezin, mizan e, Dikmeyeceğiz İkam etmeyeceğiz, ortaya çıkartmayacağız Tartı Terazi koymayacağız diyor e, Çünkü e, Sevap tarafı yok ki adamın adam iyilik yapmış hayvanlara şunlara bunlara insanlara dullara etimlere kafir ama işte çok hayrı var e tamam da o cehennemde azabı hafifletilebilir o ayrı dava ama mizanda tartılacak bir şey çok çünkü imansız hiçbir amel kabul edilmediğinden e, teraziye konacak bir şey yok tek kefeyle e, sade inkar şirk e, konmaz ki terazi iki kefesi olana derler burada iki tarafı yok adamın Hay ne diyeyim sana adına e, Şer var hayrı yok yani Onun için kâfirler hakkında bu geçerlik değildir. Hadis-i şerifte işte buyuruyor İlk mesele burada başlayacak buyruluyor. Bu gibi hususlarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bu mesele sahih hadislerle. Sahih hadis-i şeriflerde sabit. buharide var, Müslim'de var. Bukhari'de Kitab-ül İlim'de var. E, Müslümde kitab-ı var Ondan sonra e, Bu gibi durumların e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hakkında e, kabirde Sorgu şual yapılacağına dair Bunlar e, inanılması Gereken hususlardandır e, Bunlara inanmayan kişi e, Efendim e, nin imanı kabul edilmez Şimdi bir defa Badelmet ölümden sonra olacak Şeyler ya ölüm zaten Yokluk değil mi Öldü gitti adam. Ondan sonra ne sorulacak ya? Adam ne konuşabiliyor? Ne anlayabiliyor? Bilmem ne adam. Odun gibi olmuş. Orada kaskatı kesmiş yani. Çürüyor gidiyor beden. Ama sen adamı bedenden ibaret mi zannediyorsun? Beden iskelettir. Kalıptır. Esas insan ruhtur diyoruz sana senelerdir. Dinlemiyor musun sohbetler? Esas insan ruhtur. Akıl, aklın çalıştığı, kalbin çalıştığı, bedenin bütün uzuvlarının çalışmasına sebep olan ruhtur. Onun için biraz ruhu e, tanımak lazımdır. E, onun için e, ehl uleması demişler ki, ölüm e, yokluk değildir. Halis bir yokluk değildir. Tamam, beden itibariyle bedenin faaliyetleri duruyor, beden ortadan kayboluyor. Mecbur çürüyecek, kokacak, ne yapacak? Efendim, e, gömüyorsun. O noktada yok oluyor. Yani evde daha evde yok. Dükkana gelmiyor. Ama tam bir yokluk değildir. Çünkü neden? Ruh kalıyor. E, ölüm fena sırf değildir. Yani halis muhlis fani olmak. Yani bitmek tükenmek. O insanın hakkında da e, bu insan bu kadar sene yaşadığı yediği içti. iyilik etti, zulmetti. Kim, kime ne etti? E, burada bu kadar hak var, hukuk var. E, Allah'ın hakları var, kulların hakları var. Yok oldu gitti tamam. Hiçbir şeyden mesul mükellef değil. Hayvan mı hayvan mıdır ki bu böyle olsun Mükellef tutulmasın. Onun için yokluk söz konusu değil. Şimdi ruhun bedenle alakasının kesilmesidir. Ölümün tarifi. Ruhun bedenle ilişkisinin kesilmesidir. Şu anda benim ruhum bedenimde olmasa uyuyor olsam kez bu da uykuda da ruh gidiyor. Uyuyor olsam veya ölmüş olsam ben burada. Elimi kolumu sallayabilir miyim? Şu hareketleri yapabilir miyim? Konuşabilir miyim? Düşünebilir miyim? Aklımdan efendim ondan sonra ağzıma geliyor oradan harf ses kalıbıyla ben size yansıtabiliyorum bilmem ne. Bu ölüde uyuyan da düşünülebilecek bir şey. Onun için ruh bedenle ilişkiyi kestiği zaman esas otur ruhtur. Ve araya bir haylulet ve müfarekat yani engel. Yani çünkü ruh bir daha bedene uykuda kısmen E, alakası var. E çünkü mesela bir sinek e, konsa bilmem ne rahatsız etse uykuda bile şöyle yapabiliyor. Veyahut e, çok terledi merledi şöyle boğazının terine şöyle bir alıyor. Bir, bir, bir, bir saat dönüyor, bir sola dönüyor. Tam ilişkiyi kesmiyor. Can denen, bitkisel hayat denen şey devam ediyor. Ama ölümde o da kesiliyor. Tamamen ilgi, ilişki kesiliyor. O zaman ruh bir yurttan öbür yurda intikal ediyor. Yani dünya aleminden Artık ahiret alemine geçiyor ama tam ahiret alemine de geçmiyor. Berzak denen köprü manasında, geçit manasında, ara ara yurt manasında bir e, kabir alemi var. Bu kabir aleminde bedenler e, dünyada bulunuyor. Çürüse de, de yine bir e, kuyruk sokumundaki çürümeyen parça Hadis-i Şerif'te bildiği üzere illaki dünyada bir parçası var. E, ruhu da e, ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda ama Hakiki cennete yani dirildikten sonra gidilecek cennete veya cehenneme değil de e, o cennetin veya cehennemin e, efendim nimetini veya acısını tattıran, e, hissettiren bir ortada bulunan bir kabir alemi, berzah aleminde bulunuyor. Ama ruh hayatta yani, ruhsa. Şimdi ölüm meleği her canlının ruhunu kabz ediyor. alıyor çıkarıyor allah Teala'nın izni müsaadesiyle e, ruhu bedenden çekip alıyor bazı rivayetlere göre de ölüm meleğinin yardımcıları var çünkü bazı mevt ölüm meleği canınızı alır diyor secde suresine e, diğer ahet-i kerime rusuluna, elçilerimiz onu vefat ettirir diyor elçilerimiz diyor meleklere cemi kullanıyor burada mevzu bellidir Azra Aleyhisselam'ın yardımcıları var. Onlar e, ayak parmaklarından beri ruhu çeke, çeke İşte kas katı kesiliyor. işte buz oluyor. Ruhun çekildiği yerde zaten e, efendim, sıcaklık katla kayboluyor. E, sertleşme oluyor. Yani tamamen e, işte ayak ayak parmak artık oynatıla, oynatılamayacak kadar biraz beklersen kas katı kesiliyor. E, yardımcılar çekiyor, getiriyor. Boğaza kadar. Boğaza geldi mi Azra Aleyhisselam alıyor. O manada iki adet i tefsiri e, yapılabiliyor. Yardımcıları, melekler e, e, ruhu kabzetmeye etmeye başlarlar. Boğaza geldi mi Melekül Mevd, Azra Aleyhisselam ölüm meleği oradan teslim alıyor. Bunlar e, biliniyor. at kelimelerle zaten e, sabittir. İnsanların ruhlarını kim alıyor? Azra Aleyhisselam alıyor. Cinlerin ruhlarını kim alıyor? Azra Aleyhisselam alıyor. meleklerin ruhlarını kim alacak şimdi iki sur arasında birinci sura üfürüldüğünde bütün dünyadaki ne varsa hepsi yok olacak yani ölecek İkinci surda diriltilecek o iki sur arası 40 sene bunlar hep say hadislerde geçiyor bu 40 sene zarfında melekler de ölü e bütün meleklerin canını kim alacak azrail aleyhisselam alacak hatta bazı rivadetler yani meleklerin olan bazı rivadetlerde azrail aleyhisselamın canını kim alacak Kendi ruhunu bile, yani kendi canını bile Azra Aleyhisselam kendi alacak. Dolayısıyla allah Teala o şey, onu görevlendirmiş. Hayvanların canlarını da o alıyor. Kuşların canlarını o alıyor. Allah Allah. Yani, e, efendim, sivrisineğin canını bile o alıyor. Sivrisineğin, bazıları binlerce, yüz binlerce, milyonlarca bir böcek bilmem, sinek bir anda ölüyor ya. Evde bir... Yüz, yüzlerce, yüz binlerce insan bir anda öldüğü yok mu? Zelzelelerde ve bağlarda. E, hepsini Azrail Aleyhisselam alıyor. Tamam. Ha bu şimdi, Bura teferruat. Anladın mı? Şimdi bir adam canları, insanların canlarını Azrail Aleyhisselam'ın almadığını böyle Azrail Aleyhisselam diye, yani ölüm meleği diye bir şey yok. Hani isminin Azrail'liği Kur'an'da zikredilmiyor. Ama, Ölüm meleği diye bir şey yok. Dese kafir olur çünkü ayette var. Ama dese ki ya sinekleri dinde canını o almıyor. İşte e, o sade insanları alıyor, cinleri alıyor gibi misal. E, bu teferruattan dolayı biz ona el-i sünnetten çıktın, dinden çıktın mesela diyemeyiz. Ama sahih hadislerle sabit olan veya hadis-i kerimeyle sabit olan hadis-i ait fark etmez bu konuda. Çünkü ikisi de vahidir. Mühim olan hadis-i şerifin de sıhhatidir. Böyle olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kesin olduktan sonra buyurduğu ha Kur'an'dır, hadistir. Allah'tan bilgi, bilgi almadan, vahiy gelmeden nasıl bildirecek? Onun için inanılmak bakımından eşittirler. Kitap, sünnet birbirinden ayrılmaz. Allah Resulüne itaat diyor. Resulüne itaatı kendine itaatten ayırmıyor. Çünkü neden? Onun buyurdukları. <gülüyor> <gülüyor> Resulüm ne verdiyse onu alın diyor. Kur'an'da zaten ona açıkça efendim Yetki verdiğini bize bildireceğini beyan ediyor. Hal böyle olunca, e, yani şimdi e, hayvanların canını kim alıyor, sineklerin canını kim alıyor gibi konulara gelir bu teferruata girer. E ben bunlara inanıyorum. Tabii illa rivadetlerde geçiyor, kitaplarımızda geçiyor. İşte İmam Murtaza Hazretleri, Büyük Muhaddis Allame, e, Kavadül Akat yerinde bunu söylüyor. Biz bunlara inanıyoruz. Aksine bir başka bir delil, daha kuvvetli bir rivayet gelmediği, görmediği görmediğim sürece, tamam bunda sorun yok. Ama sen kalkıp ölüm meleği diye bir şey yok dersen, e tabi kafir olsun. Can, e, efendim, insanların canı kendi kendine çıkıyor dersen, e, bütün ayetler söylüyor. Teveffet rusulüne bak, rasullerimiz, elçilerimiz vefat ettir. Ama sen şimdi öbür ayete bakarsan, mevke. Ölüm vaktinde canları Allah alıyor. E bu da ayet cümer suresinde. Onun için Kur'an'dan bir ayete bakarak hüküm veremezsin. Bütün ayetleri birlikte bilmen lazım. E şimdi çelişki mi var? Haşa Allah'ın kelamında tenakuz ve tezat olur mu? E niye orada Allah alır diyor, burada ölüm meleği alır diyor, orada da elçilerimiz alır diyor. Üç tane mevzu çıktı. Kardeşim, ölümü yaratan Allah. <gülüyor> <gülüyor> Mülk suresinde tebarek edin. Başında söylüyor. Ölümü de hayatı da yaratan Allah. Yaratmak bakımından adamın öldürmek bakımından yaratmak Allah'a mahsus. Azrail Aleyhisselam'a vazife vermiş. Oğlan müteşebbis olarak vazifesini yapıyor. Ama ölümü yaratmak manasında Allah alıyor. Efendim, elçilerimiz ayak parmaklarından beri ruhu çeke çeke yukarı doğru. Efendim, Azrail Aleyhisselam'a yardım eden elçiler var. Yani melekler, avanı Azrail sayının ağıvanı yani yardımcıları. bu hattte ne anlaşılıyor? E, Secces saatinde ne buyuruyor? Kulli tevfakum melekül mevd. Ölüm meleği canınızı alır. Ha, o zaman e, diğer hattte de var izi tevfelcini kefarul meleke. Melekler kafirlerin canlarını alırlarken, abimin bir görseydin onlara ne sopa atıyorlar? Ya durup bu ne bu cümbebi var Orada da melekler diyor işte o elçilerimizle melekler o onu tefsir ediyor. Yani yardımcı melekler. Ama boğazdan çekme işlemini kim yapıyor? Ölüm meleği yapıyor. O tek Hazrail ailesi. Ya bunlar üçü de ayet. Hatta dört tane okudum şu arada. Ya onun için Kur'an'ın bütün ayetlerini birlikte bilmeden ölüm meleği diye bir şey yok ya. Allah ben alıyorum canları diyor Cümer suresinde. E tamam da Secde suresinde var Allah Teala Önün kelamı birbirini bozar mı aşağı? E demek ki ilmin eksik. İtikad derslerini dinleyeceksin. Alimler sohbetlerini dinleyeceksin muhterem. Ya da kitap okuyacaksın. Böyle şey olur mu? Cehalet, rezalet yani. Bilmemek kadar kötü bir şey var mı? Öyle ki Allah'ını bilmemek, ahireti bilmemek, ölümü bilmemek, sonrasını bilmemek. Ondan sonra. Şimdi. Ruhlar. Latif cisimler. Latif demek elle tutulmaz, gözle görülmez. Adam uyanırken birden uyanıyor, uyurken birden hatta böyle otururken konuşurken ben bileci bazı kere çok uykusuz olsa sohbette bile böyle gittiğim olmuştur yani. Çok nadirdir ama şöyle gittiğim oldu, oldu yani. Tabii bu kadar 40 senedir konuşunca çok ağır uykulu hallere de rastladı. Efendim, yollardan yorgun gidiyoruz bilmem ne Konya'ya, Afyon'a şuraya buraya e, bir iki gün uykusuzluk olmuş falan. E konuşurken bile şöyle öyle gittiğim oldu yani. yani bir insan konuşurken bile bir ruh gidiyor bak o arada ruh irtibatı kesiyor yani e, ama kimse görüyor mu e, adamlar bana bakıyordu oturmuş oturmuş orada ruhun e, çıktığını gören var mı yok on sonra ayıldım birden e, girdiğini gören var mı yok çünkü latif latif demek elle tutulmaz gözle görülmez cisim ama ruh da cisim cisim ne demek yani madde madde manevi bir şey değil Maddi bir şey yani. Mesela cinleri de görmüyoruz. Yani cinleri görmüyoruz diye. Cinler e, cisim değil mi? cinler de kendi göre cismi var. Bazen de, şekil değiştirilebilir. Yılan şeklinde, kedi köpek şekli girerler falan ama e, kendi asıl hılkatleri latif yani e, bizim görebileceğimiz cinsten değil ama cisimdirler. Ruhlar da latif cisimler, görülmeyen cisimler. Aa, şimdi korona görür. <gülüyor> Allah Allah. Yani siz bu işleri zor anladınız diyeceğim de şimdi bak kolay anladınız. E koronanın e, türünü kaç gram? Yani cisim derken ne anlayacaksın gramı var ha. Gramı var. Ama ne kadar az? Elle tutmaz gözükmemiş. O kadar hafif ki, o kadar az ki. İşte ne dediler? Bir gram mı dediler ilk ilk çıktığında? Ben onu söylemiştim de Şimdi tam bilmiyorum yani. İşte bir gram iki gram etmez bir nokta bilmem ne? Bir sıfır nokta bilmem ne, bir nokta bilmem ne... ...gram, gram... ...ne kadar insana bulaştı? Yüz milyonlar... ...şeyse milyarlar... Yani ...dünyanın... ...hemen hemen... ...yani her kıtaya gitti... ...bu kadar insana bulaştı... ...bu kadar insanı öldürdü... ...yani ölümüne sebep oldu... ...ölümüne sebep oldu... ...bu bir gramdan... ...yani misal takribi konuşuyorum... bir gramlık mikroptan adam başına ne düştü? Adam başına ne düştü yani? Ka kaç yani sıfır sıfır sıfır sıfır sıfır nokta yani? Ama adamı deviriyor. Yoğun bakımlık ediyor. Mezara sokuyor yani. Cık, bak ne kadar etkili. Onun için e, ruh diyoruz gözle elle tutulmayan, gözle görülmüyor mi? Cisimdir. cisim diye sen de zannediyorsun ki karşımda işte efendim kaç kilo boyuna kadar enine kadar kardeşim öyle olmaz zaten ki maddidir. Ha şimdi laboratuvar ortamında ruhu göremiyorlar, gösteremiyorlar bize. Mesela koronavirüsün bile kendine göre bir şeylerini yaptılar. Şimdi mutasyona uğramış diye sarıya mı ne çevirdiler? Evvelce böyle bir değişik kırmızı kırmızı bir şeyler vardı böyle. İşte ilk görü görüntülendi dediler onun işte şeklini yani. İşte cisim olmasa şekli olmuştu öyle bir e, mikrobun görüntülediler mesela. O da şimdi kim bilir? Aslını ilk çıktığı mad ham maddesini görüntülemediler işte. Suyunun, suyunun, suyunun birindekini görüntülediler mesela laboratuvar ortamında. E demek ki görüntülene de biliyor. Ama Allah Teala müsaade etmediği için ruhu görüntüleyemiyorlar. Buna şeyleri ve ma avutitümnel ulm illa kalila Habibim ve selüneki <gülüyor> anin ruh sana ruhtan soruyorlar. Ruhun mahiyetinden vakatinden soruyorlar. Soracaklar. sen onlara cevapta de ki ruhumun rabbim. Ruh benim Rabbimin emrindendir. Yani kün var ol buyurmuş var olmuş. Ya onun için maddi bir şey olarak ne bileyim e, ham madde olarak e, topraktır, çamurdur, hamurdur, böyle bir şey aramayın. Allah Teala var ol buyurmuş var olmuş. E, ama ma'udü min el-ilm kalıyla Size e, ilim olarak özellikle ruh hakkında genel manada da çok az ilim verildi. yani bütün üniversiteler, araştırmalar, kıyamete kadar da neler yapacaklar, neler verecekler bundan evvel geçenler neler incelemişler, öğrenmişler, hangi dalda olursa olsun bunların hepsi allah Teala'nın nihayetsiz, sınırsız ve sonsuz ilmine göre azın azındır diyor. Size azıcık ilim verirsiniz. Ruhu bilecek kadar da ilim verilmedi. Bundan anlaşılıyor ki ruhu da keşfedemeyeceksiniz. Yani kıyamet kopana kadar da ruhu keşfedemeyeceksiniz. Size ruhun Mahiyetini ve künhünü, özünü bildirecek bir ilim verilmedi. Yani demek verilmeyecek de. E zaten de bir işaret bile yok bu konuda. Ama latif cisimlerdir yani. Cisim dediğin, e, gram bir şeysi var? Mesela bir adam e, öldüğü zaman bilmem kaç gram bir şey yani söylüyorlar onu, o kadar, e, sonra işte derler ölü gibi ağır, yani öldüğü zaman ağırlaşır falan şu bu. Ama tam ölüm anında Bunun işte ...ben bir yerde de görmüşüm... ...tam söylemeyeyim... ...bir gram olarak da... ...şu kadar hafifleme... ...ama böyle bir kilo iki kilo değil de... ...öldüğü anda yani... ...ruhun bedenden çıkması anında da... ...bilmem ne kadar bir şey... ...bir hafiflik söz konusu olduğunu... ...tespit etmişler... ...ama ya bu da orada bir cisim olduğu... ...bir maddi şey oldu çünkü... E, ...yarım gramda olsa... 0. bilmem ne kadar bir gram da... ...olsa... Cisim olduğunu gösterir. Madde olduğunu gösterir yani. Bunu güzel anlayalım. Onun için latif cisimlerdir. Peki e, nasıldır diyor. Efendim bedenin içine e, işlemiş, nüfuz etmiştir ruh. Yani canlının. Vefat edince tamamen çekildi çıktıktan sonra hiç eseri kalmıyor. E, tehallül etmiş. tehallül hilal aralarına girmiş. Yani bedenin cüzlerinin bütün sinirlerinden, damarlarından, hücrelerinden Ee, ayağının parmaklarının uçlarından ta beynin tepesine kadar dimanın her cüzde ruhun nesi var? Sirati var. Nüfuzu var. işlemesi var. Girmesi var. Çünkü zaten ruhun olmadığı noktada oradan çekildiği noktada hücre ölmüş diyorsun bilmem ne diyorsun. Sonra orası e, kanser oluyor bilmem ne. Etrafındaki hücreler öl, ölmeye başlarsa falan neler de neler. Ruhla çünkü hayat buluyor. Bedenin her cüzüne işlemiş. O gidince, yani ruhu tarif ediyoruz. O şey ki, o gidince hayat gidiyor. O gidince canlılık gidiyor. O gidince e, canlılıktan eser kalmıyor. Göz görmüyor, kulak çıkmıyor, ağız konuşmuyor, el, ayak hiçbir yer kıpırtanmıyor, beyin çalışmıyor, kalp çalışmıyor, ciğer çalışmıyor, pankreas çalışmıyor, hiçbir şey. O gidince hayat gidiyor. Böyle bir şey. Ama bedenin içine girmiş. Ya nasıl girmiş kardeşim? E, girmiş de ben nasıl görmüyorum etmiyorum. Çıkıyor anlamıyorum giriyor anlamıyorum. Allah Allah. Ne gibi? Su ağacın içine e, mesela bitkinin içine işlemiş. Öyle bitkiler var. Her içinde su var. Böyle sıktığın zaman su çıkıyor. Hem de bir su bardağı çıkıyor bazısına işte efendim neyse. ...gördüğünde öyle bir şey yok. Yeşil. Yeşillik, yeşillik. Maydanoz. Anladın mı sen? İşte efendim... ...vesaire birkaç yeşillik... ...veyahut da maydanoz da, Maydanoz suyu da... Işte ...böbrek için falan faydalı değil. Sıkıyorduk, içiyorduk biz de. E sen şimdi maydanoz... ...maydanozda su var mı? Kuru maydanoz, kuru. Veya bir yeşillik. Baktığın zaman kuru, Elini değdiğin zaman elin ıslanmaz. Eğer ki kendi ıslaktıysa yani yıkamadıysan falan... kuru bir maydanoz. Allah bir şey... Efendim bir çuval maydanoz. Elini deyince ıslandı mısın? Su var mı üzerinde? Yok. Ama sıktığın zaman içine su çıkıyor. ha Nasıl ki e, bir yeşilliğe su onun her hücresinde sıvı var. O görünüşte kuru. Su onun nasıl hücrelerine işlemişse ruh da İnsan bedeninin her parçasına, cüzüne sirat etmiş, işlemiş e, ama elle tutulmayan, gözle görülmeyen latıf bir cisimdir. İmam-ı Nebevi bu usta kesin konuşmuştur. Yani bu suyun yeşil dalın içerisindeki iştibaki ona, onun bütün cüzlerine işlemesi e, misalini vermiştir. Şimdi bu ruh çıkacağı zaman... Allah-u Teala kim gönderiyor? Ölüm meleğini gönderiyor. Ölüm meleğini adlandırır. Azrail. Azrail. Şimdi Azrail, bu isimler melek isimleri Süryanicedir. Dolayısıyla bunu Arapçasının manası nedir? Manası Abdülcebbar. Bu 500 milyarlık, milyonluk da olabilir de tabii milyarlık da olabilir. Sorudur yani. Azrail aleyhisselamın adı nedir? Cebrail aleyhisselamın adı nedir? Ce Cebra Abdullah Allah'ın kulu. Diyelim. Azrail Aleyhisselam adı nedir? Abdülcebbar. Cebbar ne? Allah'ın ismidir sıfatı. El Cebbar. Yani istediğine istediğini istemese de karşı taraf zorla da olsa cebir kullanarak yaptırma gücüne sahip olan bir tek Allah var. İşte Abdülcebbar. Şimdi Azrail Aleyhisselam'a da çok uygun. Allah, Azra Aleyhisselam da işte o Cebbar Taala'nın kulu. Çünkü neden? Kim isteyecek ölmek? Çoğu insan istemez. Söküp alıyor değil mi? İşte çünkü Cebbar Taala'nın kulu. Cebbar Taala neydi? Cebrende olsa, kahranda olsa istemese de karşı taraf çöküp alır. İstediğini yaptırır. İşte Abdül Cebbar o Allah'ın kulu olduğundan o görevde ona verilmiş. Çok büyük bir melek Manzarası çok korkunç, manzarasının görünümü, manzar görünüm demek, manzara lafı da tabi Arapçadan geliyor. Azrail aleyhisselam işte kime ne surette gelecek, Allah bize ahsen surette, en güzel surette gönderse korkutmasın bizi son nefeste. Kimine korkunç surette gelir, kimine efendim çok ferahlandırıcı, teselli edici bir surette gelir, Mevlamız nasıl gönderir, Şöyle gelir. Senin senin amellerin neye elverişliyse ona göre Mevla gönderir. Ama hakikati yani Allah Teala'nın onu ilk yarattığı asli sureti ve hılkatı üzere görünmesinde çok korkunç. Ya yani Cebrail Asem 600 kanadıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kere gördü biliyorsunuz. Kaç bin kere geldi gitti vay getirdi ama asli suretini iki kere gördü. Birisi Hira Ee, Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda bayıldı düştü. Birinde de efendim e, Miraç gecesinde Sidratül Münteha'da gördü. 600 kanadı ile bir kanadı doğuyu batı açmış. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta manevi ameliyattan sonra zemzemle kalbi kandıktan sonra Miraç'a çıkarıldığı için orada tahammül edebildi. Ama Hira Dağı'ndakini de tahammül edemedi. Cebraşem geldi onu kaldırdı, kuca koynunu aldı, sarıldı falan öyle ayıldırdı yani. Onun için yani meleklerin asli hılkatleri hakikaten çok müthiştir. Ee, başı bir e en üst temada, asli yaratılışı, asli. Eşini bizim eve nasıl soruyor? Bizim evde adam öldü işte de dedem öldü, babaannem ölürken Azra bizim eve uğradı mı? Uğradı. Peki Azra bizim eve nasıl sığırdı ya? Allah Allah. Yine anlamıyorsun. Asli yaratılış öyle. Ama e, bir sinek kadar da, güvercin kadar da sinek kadar da olabiliyor. allah Teala onlara dilediği suretlerde teşekkül ve temessül görünme, şekil alma e, fıtratı vermiş, kabiliyeti vermiş. Melekler hakkında. Sahi hadisler bunlar. Cebrail Aleyhisselam'ın efendim, suretinin ce gökleri yerleri açtığı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında da güvercin kadar küçüldüğü işte Allah korkusundan, heybetinden öyle bir durum da var. O da sayı hadiste geçiyor. Başı en üst temada e, iki ayağı Azrail Aleyhisselam'ın yedinci kat yerin tohumunda tohum demek merkezi en dip. Yedinci kat Ye, yani birinci katla şimdi biz üstteyiz. Buradan aşağı doğru 500 senelik mesafede birinci kat giriyor. Ondan aşağı, ondan aşağı yedi kat var. وَمْلَلَظُ مِثْلَهُنْ Köklerin yedi kat olduğu ayetle sabit. Bu ayette de, yerde de onların mislini yaptık diyor. O misli demek yedi kat. En yedinci katın, bu ne demek biliyor musun? Yedinci, yedi kat oradan koy. Buradan da yedi kat sema, buradan birinci kat sema, 500 senelik mesafe. Bu ne eder? E, on dört çarpacaksın. o kadar senelik mesafe eder. Ee, o kadar sene neyle gidilen mesafe? Şu anda en bilinen e, işte ışık hızı. Işık hızı ne ya? Melek hızı diye bir şey var. An tarifetül ayn içre. yani göz açıp kapanmadan ta arştan Cebrail anda da buraya gelir. Gel, geliyordu efendimize. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, arştan e, buraya... ışık hızıyla o kadar bir göz açıp kapayana kadar nasıl gelecek? Şu anda bize diyorlar ki o işte gece gezegenleri görüyoruz. İşte bazı kere şu şunları gördüklerimiz hakkında ne diyorlar? Oho! Onların işte ışıkları bilmem e, ne kadar zamanda buraya dünyaya geliyor işte efendim şu kadar senelerde bilmem diye. E, ışık hızı diyorsun. En seri onu söylüyorsun. Onu bile anında gelmiyor diyorsun. Buna kadar eskisi diyorsun. Şu andaki gördüğümüz diyorlar. Değil mi şimdi? Cebrail Aleyhisselam, Azra Aleyhisselam, andaki, anında gelir. An derken şu hareketi yapamadan gelir. Başı en üst semada, ayakları yedinci kat yerin merkezinde yüzü levh-i mahfuza mukabil. Allahu Teala'nın levh-i mahfuzu var ya, yedi kat semanın fevkinde. Bütün ilimleri, olmuşları, olacakları eşyeni yazmış. Ve la robbin ve la ilahe bisin. İllahi kitab-ı mübin. Yaş kur'u ne varsa kitab-ı mübin'de yazılmış. Ve kulle şeyne hasenafi imam-ı mübin. Her şey imam-ı mübin. Bütün kitapların aslı odur. Kur'an da oradan alındı, 104 kitap da oradan alındı. Onun için nasıl ki cemaate namaz kıldıran imam deniyor, o da kitapların imamı. Yasin'de öyle geçiyor. İmam-ı mübin'de her şeyi yazdık, zapt ettik. Ondan sonra fiilev hem mahfuz. Bel ve Kur'an-ı Bu Kur'an çok ulu Kur'andır. Fî levh-i mahfuz. Aslın levh-i mahfuzdadır diyor. Kur'an'da oradan alındı bak. Levh-i mahfuz diye de Kur'an'da da geçiyor. Şimdi Acra alehisselam'ın yüzü nereye bakıyor tam yüzü? Çünkü 7. kat semada ya başı. Yüzünün tam karşısına ne geliyor? Levh-i mahfuz geliyor. Yani Allah'ın levhası. Levha Türkçeleşmiş aslında Arapça tam. Her şey onda yazılmış. Levh-i mahfuzda. Oraya bakıyor. Bütün mahlukat iki gözünün arasında. Ben şimdi şuradan önüme bakıyorum, şurada tam önümde benim, iki gözümün arasında, şurada e, bir şey kaçar mı yani benden gözüm görüyorsa? Şurada ne bileyim e, toz konsa, toz kalksa, e, ne bileyim karınca geçse, yani en ufak şeyler bile, e, görüyorum gözümün önünde yani şura. İşte bütün mahlukat, mahlukat deyince insanlar, cinler, melekler, böcekler, hayvanlar, canlılar yani. E sen şimdi hatta cansızlar da girer ama tabi onun cansızlara tealluk eden bir vazifesi yok. Ee, ...bütün denizlerdeki katır, trilyarlar desen az kalır, o kadar balık, o kadar çarne... ...akvaryum, şey, küçük bir akvaryum olsa ha, böyle baksan üç beş tane balığına nasılsa... ...o öyle gözünün önünde hepsi. Denizler gözünün önünde, ormanlar gözünün önünde, çöller gözünün önünde... ...bütün kumların altında ne bücükler var, geceleri çıkıyorlar, ne hayvanlar, ne mahlukat... ...bütün o kadar mahluk, hepsi gözünün önünde, kimin eceli gelmiş... Kimin canını almak vakti gelmiş. Allah Allah. Böyle bir şey. Aziz yardımcıları var. Yardımcıları var. Ne kadar yardımcıları var? Ne kadar ölecek canlı varsa, e, bütün canlılar ölecek. Küllü ben aleyha falan. Yerin üstünde ne varsa falan. Hepsi ölecek. Küllü nefsinde, her insan ölecek demiyor. Her canlı ölümü tadacak. Canlı. E, dolayısıyla, E, canlı derken işte kıpırdaşan falanı katsıyor. Yoksa bitkilerde de hayat var. Bitkisel hayat, bitkilerde canlı bilmem. O canlıdan bahsetmiyoruz. Onun ölümü Azrail Aleyhisselam'la ilgili bir şey değil. Normal bildiğimiz hayvanlar, insanlar, cinler, melekler onları söylüyoruz. E, efendim ne kadar ölecek var? Onların adedince de yardımcısı var. Çünkü herkesle özel ilgilenecek yardımcıları var. Çünkü bazen e, efendim yüz bin kişiyi birden öldürüyor. Bazen denizlerde okyanuslarda şurada burada öyle bir afatlar oluyor şu oluyor bu oluyor değil mi petroller yayılıyor bilmem ne bir de bakıyorsun binlerce on binlerce yüz binlerce balık bir anda ölüyor mesela. E şimdi orada her canlının ölecek olan her birinin görevlisi var ya o yardımcıları o hepsinin canını o alıyor ama yardımcıları var yardımcıların kime göre yardımcıları bir tane bir ekip var o ekibi her yerde kullanmıyor yani. Her ölecek olan adedince onların yardım e, o, onun canını alırken ona yardım edecekler onlar belli özel o canlıya özel yani anladın mı bir adedim en yemut öleceklerine adedince müminlere yumuşak davranıyor bu çok adi şerifler var e, onlara güzel surette geliyor Allah cümlemize en güzel sen surette Azrail aleyhisselamı irsaleylesin göndersin amin ondan sonra Ee, bu noktada yine itikadımıza taluk eden meselelerde e, allah Teala herkesin ecelini biliyor süresini biliyor Azra Aleyhisselam bilmiyor Azra Aleyhisselam ancak allah Teala bildirdiği kadar biliyor ona o sene içinde vefat e, ettirecek olduklarının e, listesini veriyor vaktini saatini bildiriyor ama Allah'ın ilmindeki ecelde taatüt yok yani Allah Celle Celaluhu'nun ilminde değişiklik olmaz Ama Hz. Ali e, bildiriliyor diyelim adam sonra sadaka verdi bir hayır yaptı, ana babasına iyilik etti bir hayır dua aldı falan orada Allahu Teala onu mesela sen e, giderken geri çevirebilir veyahutta da vakti yanaştığı falan Allahu Teala onu iptal edebilir nescadebilir e, çünkü Allah'ın ilminde değişiklik olmuyor ama Hz. Ali verilen malumatta değişiklik oluyor Allahü Teala e, ezelde e, zaten onun anasına iyilik etti kötülük kötülük edecek Sadaka mı verecek, vermeyecek, cimrilik mi edecek onu biliyor. Bildiğine göre de o ecel belli orada değişiklik olmuyor ama bazı hayırlarından dolayı kişinin ömrüne bir uzatma. Aslında uzatma gelmiyor. Allah indiğinde zaten oraya uzanmıştı o. Ama Azra Aleyhisselam'a verilen bilgi de bir nesih söz konusu olur. Bu da yemhullah maşa ve isbit. Allah dilediğini mahveder. levi i Mahfuz'dan da siler ve Yusmit dilediğini sabit bırakır. Dilediği hükmü. Ve'inde ümmül kitap. Bütün kitapların aslı Allah'ın nezdindedir. Oradaki bütün kitapların aslı da Lev-i Mahfuz değil. Ekseri cumhur yani ulemaya göre tercih edilen kabul budur. Orada ilmi ezeliği kastediliyor. Ben dünya kadar bunun kaynaklarını buldum, gördüm. Efendim duaden e, mahrum olmaz kitabımda onları da şey yaptım ama işte şey çıkaramadım kitabı. Orada kaynaklarda söyledim. Bütün kitapların aslı Allah'ın ilmi ezelisidir. Levh-i mahfuzun da aslı ilmi ezelidir. Dolayısıyla levh-i mahfuz sonradan yaratılmıştır. Ama Allahu Teala'nın ilmi mahluk değildir haşa. Allahü Teala'nın sıfatı kadimdir. Zatı kadimdir. Evveli yoktur, ezelidir, ebedidir. Dolayısıyla Allah'ın ilminde değişiklik yoktur. Teaddüt yoktur. Nesih yoktur. Her şeyi baştan bilir, doğru bilir. O efendim ben bunu hesap etmemiştim. Adam böyle bir iş yaptık diye Allah'ın ilmi değişmez. Haşa haşa haşa. Ama levmi mahfuza. Yazılında melekler de görürler, hepsi görürler. Evliya da bazen kerametli ile vakıf olur veya ne biler. Ama ondan sonra orada bir değişiklik görürler. Bu nasıl iştir? Allah'ın ilmi değişmedi ki. Çünkü Allah sana haber verdi. Dilediğimiz silerim. Mesela adam o 40 yaşında ölecekti. Ama ana babasına iyilik, hayır yaptı, dua aldı. Veyah tabi fakire fukara şuna bunu darına yetişti, imdadına yetişti. Buna 10 sene uzatma verdim. Halbuki ezeli ilimde onu yapacağını bildiği için o zaten 50 idi, 67 idi. Veya 100 idi ise. O değişmiyor. Ama oraya yazılan, bu niye böyle oluyor? Çünkü melekler de anlasınlar, herkes de anlasın. Peygamberler de bilsin ve bize bildirsin ki iyilikte böyle bir bereket var. Hayır, hayra teşvik. Bunu gösteriyor meleklere. Efendim bize bildiriyor bu vesileyle. Ama ezeli ilmi kimse vakıf değil. Onun için lev-i istediğimi silerim diyor ama bu adam zaten hayırsızın biri bilmem ne ben buna 30 senede 30 yaşında ölecek genç ölecek yazmıştı eceli tamam o değişmiyor onu sabit bırakıyorum diyor çünkü ilme de de öyle ama öbüründe ilme de biliyor ki bu iyilik yapacak oraya 30 yazmış ama o iyiliğe göre de buna 20 sene 40 sene daha uzatma bereket ümre bereket vereceğini biliyor ama orada 30 yazmışken bir de baktın azra aleyhisselam aa. Bu sene bu neceli gelmişim ben bunu almaya gidelim diye hazırlık yaparken bir de baktı ki nüsha değişmiş. Ne oldu? Sonra bildireceğiz sana. Şimdi şey yapma. Harekete geçme. Onun için bu ayetle sabidir. Ama bütün kitapların aslı olan ezeli ilim. O Allah nezdindedir. O değişmez. Sıfatlarında değişiklik söz konusu değildir. Değişiklik sonradan olanlara mahsustur. Lev-ü mahfus ver. sonradan yaratılmış bir levhadır. Ama Allah'ın ezeldeki ilim sıfatında değişiklik olmaz hiçbir şeyi bilmediği hiçbir şey yok yanlış bildiği de hiçbir şey yok daha ne değişecek bu itikadi bir konudur sonra öldürülen kişi ömrü bittiği için öldürülmüştür yani maktul eceliyle ölmüştür yani bunlar ileride gelecek yani bir adama silah çekti yani bunu vurmasalardı bu adamlar bu ölmeyecekti böyle bir laf Müslüman'a yakışmaz mı? Müslüman lafı da olamaz çünkü bu eceli gelmiştir Allah bunda ölümü yaratmıştır. Eceli gelmeseydi, e, efendim, 80 kurşundan sağ kalan adam var. Efendim, e, eceli gelende de bir kurşundan hatta kuru sıkma havaya atıp da o da orada kalp krizinden hiç kurşun isabet etmeden korkudan ölen var. Sesten gürültüden ölen var. Yani dolayısıyla ölümü yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Öldürülen kişi de tabii ki onu öldüren katil olmuştur, günahkar olmuştur. sebebiyeti bakımından ama ölümü yaratan o değildir. Ve bu kişi de ölmeseydi daha yaşayacaktı diye bir safsata ve palavra e, asla inanılacak bir şey değildir. Çünkü eceli bir ömrü bitmeden, nefesleri tükenmeden Allah ölüm yaratmaz. allah Teala ezelde onun ecelin hangi vakitte e, hazır olacağını geleceğini bilmiştir. Ve o noktada da ölümün onda hasıl olacağını bilmiştir. Ve o noktada kendisinin Onla ölüm yaratacağını ve bunu kimsenin engelleyemeyeceğini Allahu Teala nasıl bildiyse öylece yaratmıştır. Bunların hepsi e, otomatiğe bağlanmıştır. Yani ne diyeyim sana e, saatli bomba kurulmuştur. Her şey hakkında hüküm kesinleşmiştir. Allahu Teala'nın ilminde yeni bir oluşum olacak değildir aşağı ve kella. Efendim Bunlar e, itikada taluk eden efendim Yani şuna inanamazsın. Bu adam e, kurşunları yedi veya bomba patladı bu, veya yangın çıktı bu adam burada öldü. Bu yangın çıkmasaydı, bu bomba patlamasaydı, buna birisi kurşun sıkmasaydı bu ölmeyebilirdi, ölmeyebilirdi. Yani ömrüne bir uzatma gelebilir. Olmaz öyle şey ömrüne. Öldüyse demek o anda eceli gelmiş ve ölümü Allah'ın halde edeceği ezelde bilinen noktadır. O noktadan sonra şöyle olsaydı böyle olurdu. Müslümanın itikadında ve sözlerinde e, asla yer almamalıdır. Şimdi kabirde şual geldik. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Konuların başında münker lekirin şuali gelir. Yani sahih hadislerde geçenleri itikadın metnine almış. Hemen hemen de mütevatir konular. E, kabirde ölülere şual edilecektir. Ne zaman? Defin tamamlandıktan sonra. Ne zaman insanlar ayrılıp gittikten sonra hatta e, işte insanların ayak seslerini duyar diye Buhari hadisinde hatta inneu o kadar aniyalem kendisini defnedenlerin takunyaları düşmüş. Işte. O zamanki çarık takunya e şimdi biz ayakkabı diyelim. Ayakkabıların e, ses yapıyor işte benim taktuk. Neyse. Eee herkesin ayağını mutlaka bir ses yapar. Kimisi az kimse çok yapsa da ölü o kadar duyuyor ki kabre gömülüş defnedilmiş. O kadar hassas duyuyor ki Halbuki üstüne tahtalar döşediler üzerine toprağı yığdılar üzerine şimdikilerde mesela beton kalıplar da koyuyorlar onun üzerine bir daha toprak yani ilk definde bile öyle ondan sonra mermer yapıyor kaplıyor maplıyor o ayrı bir şey o anda yapamasa da ama bu dediklerim ilk definde de yapılıyor şu an normal bir definde o kadar dipten ayak seslerini işitiyor beni bıraktılar gidiyorlar. efendim. İnsanlar çekildikten sonra Allahu Teala ne yapıyor? Ruhu ölüye iade ediyor. Şimdi ruh çıkınca öldü ya bu. Öldü. Öldükten sonra e, efendim işte yıkandı, cenaze işte defnedildi, şey yaptı ve hatta e, kafir için söz konusu olmadığından işte müslümanları konuşalım. Münafık'ta da var. Eee defin işi bittikten sonra ruhunu ona iade ediyor. duyu organlarını yeniden mükemmel hale getiriyor. E, Hıtap edildiğinde işte Rabbin kim diye sorgu başlayacak. E, muhatap olacak şekilde kulağı duyuyor, aklı kavruyor. Dili de cevap verecek şimdi. Dilden verecek cevabını. Yani aynı şimdi dünyadayken konuştuğunda senin duyduğun gibi cevap verecek kabirde. Ya bu ne acayip bir şeydir ya. Kabre şey bağladı herif işte. O sonra Hayrettin Karaman'ın itikatsızlığına bakar mısınız? Genişe bakta ne yazdı? Ya dedi adamlar kamera koyarlar dedi. Bir bakarlar kabar azabı yok. Sorgu sual münker nekir, kamera çekmez. Ondan sonra çıkartırlar e, kaseti. Fıs, hiçbir şey yok. Ondan sonra rezil oluruz dedi ya. Lan ne rezil olacağım? Allah ve Resulünün buyurduğuna inandım diye niye rezil olacağım? Kafirler rezil olsun. İnanmayanlar rezil olsun. Resulullah yalan söyler maaş. Sayı hadis mütevatir manet. Sen ne konuşuyorsun? Senin kamerana çektirirler mi onu? Senin kamerana takılacak ve orada kayda geçecekse gayba iman kalır mı? E, gayba iman şartı var. Gördükten sonra herkes inanır. E, onun için orada tabii senin kameranın çekmemesi demek böyle bir hadisenin olmadığı anlamına mı geliyor? Yani senin gözünün görmediği yoksa o zaman cennette yok, cehennemde yok, Allah'ta yok aşağı. ...senin gözünün görmediği, kameranın çekmediği bir şey, Kur'an, Sünnet, Allah'tan Peygamber, inandım, o iman ettimin manası nerede kalıyor? Onlar ne buyurursa inandım diyorsun da. O gözümle görmediğime inanmam diyenden ne farkın kaldı? Ne farkın kaldı ateistten, deistten? Hiç olmazsa onlar mert. Sen burada müslümanım, hacıyım, hocayım diye geçiniyorsun. Sonra kamerada çıkmazsa rezil oluruz Ne biçim konuşuyorsun ya? Bir müslümanın konuşacağı laf mı ya bunlar? Allah ruhu iade ediyor. Şimdi o da onların hıtaplarına muhatap oluyor. E, aklı, ilmi işte duyular çünkü neden? E, melekler sor, an soracak şimdi. Adam dünyadaki e, şeyleri hatırlamazsa e, işte Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne? E, bunlara cevap vermesi için aklının başında olması lazım değil mi? Onun için e, işte, sorgu suale inanan bunlara da inanması gerekiyor. Sorgu sual var. Nasıl sorgu sual var? Gidip e, ölmüş adama değil ki bu sual. Ölmüş adam nasıl cevap verecek? Nasıl akledecek? Fehmedecek. Ruhu iade ediyor. Şimdi e, mesele budur. Bununla ilgili teferruat önümüzdeki haftaki derste devam edeceğim. E, i̇şte Münker Nekir hakkında biraz tarif yapacak. Münker Nekir'in nasıl bir e, şahıs olduklarını, müşahhas hallerini e, beyan edecek. Ondan sonra sualde nelerse olacağını beyan edecek. Ruhun iadesi hakkında Bazı ilimlerde size beyan edeceğim inşallah yani ruh nasıl geliyor tümden mi geliyor işte efendim şudur budur bunların bazıları sorgudan sualden emin olan kimseler var yani sorgu suali olmayacak diye var bunlar hakkında kısaca size yani tabi bu itikat dersi vaaz nasihat gibi mevize kitabı okumuyoruz. İtikad dersi olduğu için teferruata, tafsilata girmiyorum yoksa bu konuların çok daha tafsilatı var. E yine bile başladım. Bir saat oldu hemen. Bir saati geçti yani. Onun için e, tabii vaazlarda, özel sohbetlerde bu konuları detaylı işleyeceğim inşallah. Yani önümüzdeki işte, Hayder'de inşallah dersler açılınca veya cumartesileri için başladık falan. O derslerde bunları yapacağım. Daha teferruatıyla şu anda e, konumuz o değil. şu anda imanla ilgili yani inanmamız gereken genel tabi arada biraz tafsilat gerekiyor ama e çünkü neden? adam ruhun ne olduğu hakkındaki bu malumatı vermesem ruhun bedenden ayrıldıktan sonra yok olmadığını ölmediğini söylemesem ondan sonra adama bunları söylemeden anlatmadan desem ki kabirde sorgu sual var Allah Allah ölmüş adama ne soracaklar adam ne bilecek de, ne cevap verecek çünkü ruhla ilgili malumatı yok ruhun ölmediği ile bilgisi olmayınca konuya girilemiyor 13'ün mecburen onlara anlattım ki ruhun bedenden ayrılmasıyla e, ölüm tahakkuk ediyor ama ruh ölmüyor. Ruh ölmediği için cenazeyle beraber kabre kadar geliyor, takip ediyor aynı e, şey, izleyici gibi, cemaattan biri gibi, ruh da beraber geliyor, defnedildikten sonra Allah ruhu iade ediyor. Şimdi bu iadenin de hakkındaki rivayetlerden bazı bilgiler size arz ederim. Allah Tebarek ve Teala cümlemize husn-ı afiyet, husn akıbet Hüsnü hatime iman selametiyle çene kapamak, nasib ve müesser eylesin. Azra'yla sebebi ehsen surete irsal eylesin. Münker Nekir'in kabir suallerine cevabımızı muktedir eylesin. Allah'ım sorgu sualinin fitnesinden, zorluğundan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve ala alihi ve sahibiyesin.